Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri anfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fe lâ mudille le ve men yudlil fe lâ Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke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 Allah'tan Allah'u iyyakum Allah bizi ve sizleri ateşten korusun. Birinci dersimizin başlığı fıtrat veya fıtratı selime idi. İkinci dersimiz ise kulluk.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 gözümüzün üstündedir. Bizden ne istemişse, nasıl yapılmasını istemişse öylece ona teslim olmaktır. Bizden istenilen budur. İşte biz buna emir ve nehilere inkiyat duyabilecek şekilde nefsin yani aklın terbiye edilmesidir diyoruz. Dünkü derste bir giriş olarak verdim. Allahu azze ve celle Resulüne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 Elinde bir çöplen şöyle bir çizgi çiziyor. Diyor ki, "ve anne, sıratı mıstakimma? İşte bu benim dost doğru yolum" diyor. Sonra o, o çizginin sağına soluna işaretler koyuyorum. "ve la tettabu subula, fatfarqa bikum an sabile". "Fakın şu sağdaki soldaki yollara uymayın. Onlar sizi hak olan yoldan uzaklaştırır."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 mükemmel bir anlatılış öğretiliş terbiye edili süreci içerisinde onu algıladılar ki dolu dolu algıladılar. İşte sizin için örnek onlar. Allah Resulü geçmiş ümmetlerin ee, parçalanmasını, bölünmesini, ihtilafını anlattıktan sonra kendi ümmeti içinde diyor ki: "Setefteri ümmeti ala 73 Kulluhum fi'n-nari illa Benim ümmetimde yetmiş 73 fırkaya ayrılacak. Hepsi ateşte sadece birisi. Kaça ayrılacakmış ümmeti? Hepsi ateşte kaçı? Biri müstesna. Bizim aramızdaki şöyle bir sohbet seyirlerini gözden geçirin. En çok hangisini sorarız? Yetmiş sorarız. Ya bu tayfa, bu tayfa bunlardan mı, bu bunlardan mı diye. Sahabe diyor ki, radıyallahu anh'ın, o doğru yol hangisi? Doğru yolu soruyor. Allah Resulü de diyor ki, ana اَنَا عَلَيْهِ وَاَسْحَابِ Benim ve ashabımın bulunduğu yol üzere bulunan diyor.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 وَالسَّبِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُونَ بِيَحْسَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَرَضُ عَنْهُ Önüne gidenler, öne geçmiş olanlar, kimden? Muhacirlerden ve ansardan. Ve onlara en güzel şekilde uyanlar, yani onların yolundan gidenler.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 Peygamberin yoluna sanki alternatifmiş gibi buradan giden de doğrudur anlayışı değil. O yol Muhammed'in yolu. O yol hak olan yol. Benim yolum bu. Ve benim ve onların üzerinde bulunduğu yol üzere olan. Yani benim yolumun üzerinde bulunan onlar. Ve bunlardan iki bariz taifeyi gündeme getirerek önde gidenler. Geçmiş olanlar. Muhacirlerden ve Ansar'dan.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 Allah onlardan, onlarda raplarından razı olmuşlardır. Allah onlardan ve onlarda raplarından razı olmuşlardır diyor. Eğer iman mevzuunda sorunlar varsa, müşkülatlar varsa bundan kurtulmaya çalışmamız gerekiyor. Ama kurtuluş bataklıkta çırpınış misali olmamalı. O yoldan geri döneceksin. Başına geleceksin. Ondan sonra yollara bir bakacaksın. alameti i farika, yoldaki işaretlere bakacaksın. Orada sahabeden işaretler var mı? Sen o yolu tercih edeceksin. Başka bir ayeti i kerimede, bunu pekiştiren bir ayeti kerimede ise allah Azze ve Celle diyor ki وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَهُ Min ba'di ma tebeyyene lehul huda ve yettebi gayre sebilil mu'minin nuvellihi ma tevella ve nuslihi cehenneme ve sa'et masira her kim huda beyan olunduktan sonra hüdayı, beyan eden kim doğru yolu her kim açıkça kur'an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 Yani dün konuştuğumuz kulluk dediğimiz eylemin adıdır elehe. Yani abede dâne bu anlamdadır. İlahun ise aynen fi'alun vezninden bir mana, şu manada kitabun yani mektubun yani ma'budun anlamındadır. Fi'alun veznindendir. Yani ilahun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 Ama birilerinin yapması için katkıda bulunamaz mıyız? Gayrete getiremez miyiz Getiririz tabi. Öyle olması gerekir. Yine iman ke meselesinde de size aynen ilah kelimesi gibi küçük lovi anlamında bir giriş yapacağım. Bunun belki büyük bir kesime hiçbir anlam ifade et yani etmesi mümkün değil ama belli bir kesim bunu yakalayacaktır. Bizim aynen bir arık dediğimiz yani çok akan bir suyun kenarına şöylece bir çizgi çizin baştan. O çizginin uzunluğu 5 santim de olsa ne yapar? O suyun oraya biraz hemen kaymasına sebep olur. O çizgiyi uzattıkça derinleştikçe de o sudan neyiniz olur? Payınıza ayrılan nispet artar. Şöyle bir çizik bile o suyun o tarafa hafif meyletmesini sağlar.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 lazım fiil, failin fiilinin taaddi etmemesi. Yani mütaaddiye, yani mefulün mef mef bir ihtiyaç duymaması demektir. Fiilin kendisinde vuku bulduğu, failin kendisinde vuku bulduğu bir şeydir. Buna delil, yani el-emnu kelimesinin, el-havfü kelimesinin zıttı olduğuna dair delilimiz, Kur'an-ı Kerim'de, fe-in-hiftum ricalan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 hainin hıyanetinin hıyanetin zıttıdır. Fiil olarak emine emin oldu manasında lazım yani failin kendisinde vuku bulduğu bir fiildir. Geçişsiz, mef'ule nesne ihtiyaç duymayan bir fiildir. Aynen emine Zeyd'un denildiği gibi. Zeyd emin oldu yani başkasının korkutmasından ve şerrinden emin olduğunu ifade eder.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 Birisini doğrulamıyorsanız yalanlıyorsunuz. Yalanlıyorsanız doğrulamıyorsunuz anlamındadır. Bunun içinde Kur'an-ı Kerim'de yine bir ayeti kerimeyle ...bunun delilini zikredeceği. Kul la ta'tazirû. Len min Onlara de ki, onlara de ki kime? Tebuk harbi için bazıları Tebuk harbine çıkmamak için Özür beyan ettiler. Bağlarımız, bahçelerimiz şimdi tam kıvamına geldi meyve. Bırakır gidersek bunlar heder olacak. Diyerek peygamberden, peygambere mazeret beyan ederek Tebuk'a gitmekten muaf tutulmalarını istediler. Allah Resulü de onlara bu izni verdi. Ama bunlar o kasıtla değil. Nüfaktan dolayı gitmiyorlardı. Allah Resulü gittikten sonra düşünüyorlardı.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 Buna sebep Allahu Azze ve Celle Resulü ikaz ederek diyor ki onlara de La te'atayiru Özür beyan etmeyin. Lennu'minelekum. Sizi tasdik etmeyeceğiz. Doğrulamıyoruz. Yani size inanmıyoruz. Yani sizi yalanlıyoruz. Zira Kadı nebbe enallahu min ahbârikum Sizin çevirdiğiniz dolapları Allah bize haber verdi. Burada da gösteriyor ki iman yalanlamanın zıttı tasdik anlamında kullanılıyor. Ve imanın ıstılahi anlamda, İslam hukuku ıstılahındaki e, anlamının yalanlamanın zıttı olarak kullanılıyor. Ayetteki size iman etmeyeceğiniz sözü sizin beyan etmekte olduğunuz özrünüzün doğruluğuna inanmıyoruz, tasdik etmiyoruz. Yani sizi yalanlıyoruz demektir. Başka bir ayette ise Yusuf Aleyhisselam ile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 Nasıl yalanlamasından korudu, Allah'a iman ettim sözünün delalet ettiği ıstılahi mana, Allah'ı zatının varlığında, rububiyetinde. Kitap ve zatı için kitap ve sünnette haber verdiği isim ve sıfatlarını, uluhiyeti hakkında koruması gereken, korunması gereken hukukuna dair gelen haberleri tasdik ettim, doğruladım demek. Allah'a iman ettim, tasdik ettim sözü ise bu, bu tasdik ettim sözü ise üçlü şebekede ancak eyleme dönüşür. Anantü billahi dediğimizde ne anlama geldiğini söyledik. Allah'ı zatının varlığında sıraladık sonuna kadar. Bu tasdik eylemi üç şebekede gündeme gelir. Üçlü sacayağında ayağında. Bir, kalple tasdik. İki, dille tasdik. Üç, ağzalarla tasdiktir. Birisi, dille tasdik. Çünkü her ne kadar kalple de başlasa, önce telefuz istenilir. İleride de göreceksiniz. Kulu amenna billah.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 Bunu çokça delillerini tekrar size zikredeceğiz. Bir tanesini diyebilirim ki: "Wamina nasi, wamina nasi man yaqulu aman bilahi, w bil yomil aakhir, wmahum bi İnsanlardan öyleleri var ki Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Öyle mi? Wmahum bi mu'minin. Onlar mümin değillerdir aslında. Az önce zikrettiğim ayeti i kerimede قُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ Veyahut "Men قَالَ لَا اِلَٰهَ illallah. Allah'a inandım deyin. Her kim la ilahe illallah derse sözlerini hatırlayın. Aslında sö yani, dille telaffuz ederek nutk ederek iman ettik dememiz bizden istenmiyor. Ama öyle bir vaka var ki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 وَقَالَتِ الْاَعْرَابِ اَمَنَّا Araplar, Bedeviler dediler ki biz inandık. İnandık. İstenilmiyor mu zaten sözlü olarak inandık deyiniz diye? Hemen birisine la ilahe illallah de, Müslüman olduk, yani ol derken la ilahe illallah de, Allah inandık de, demesini istemiyor muyuz? İstenilen bu. Bizden de istenilen bu. Kul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 Olmadığı için bu diyor. Ama Müslüman olduk diyebilirsiniz diyor. Ben burada size, burada neden Müslüman olduk çözünün, ve bu Müslümanlık çözünün nereye kadar neden geçerli olduğunu, bir iki ayetle, hadisle anlatayım. Kur'an'da şöyle bir ayeti kerimeye rastlarsınız. يَا اِيْهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اللّٰهَا حَقَّةُ قَاتِهُ وَلَا illa اِلَّا antum muslimun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 çoğunuz okumuştur herhalde. Cibril hadisini şöyle bir olay var. Ömer anlatıyor radiyallahu anhu ondan da oğlu İbn Ömer aktarır Abdullah. Bir gün sahabi otururken ben beyaz elbiseli, simsiyah saçlı ve üzerinde yolculuk alameti olmayan ve hiçbirimizin de tanımadığı birisi çıka geldi diyor.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 Bize öyle şeyler öğret ki bu öğrettiklerinle biz cennete girelim. Arkamızda kalan bizi yolla, yollayanlara da öğretelim. Onlar da bununla cennete girsinler. Allah Resulü diyor ki, bi Size dört şey emrediyorum diyor. Tek olan Allah'a iman etmenizi,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 Mekke'nin fethinde bu gelen ganimetleri paylaştırırken Allah Resulü yeni Müslüman olanlara veriyor. Onlara daha çok veriyor. Bazıları söz, söz etmeye başlıyorlar. Birisi çıkıp diyor ki, dazdak kafalı birisi, Muhammed adil ol. Allah Resulü iç kızmadan ama rahatsız oluyor.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 Müslüman olduk değiniz Biz onların Müslüman olup olmadığını görme